يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته ولا تموتون إلا بأنتم المسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تقو الله الذي تسئلون به بلأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقووا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما. أما بعد، فأستغل حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالشر الأمور مهتاثها لكل مهتاث بدعة، لكل بدعة ضلالة، لكل ضلالة في النار. ثم بعد.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 Alaq Suresi'nde kalemden bahsediliyor. Allah Azze ve Celle eşyaların ilk yarattığı şey kalem. Kaleme emrediyor, yaz. Diyor ki kalem, Ya Rabbi ne yazayım? Kıyamete kadar olacak her şeyi yaz diyor. Yazıyor kalem. Lehu mahfuz dediğimiz kitap var biliyorsunuz değil mi? Burada her şey sayılıp yazılıyor. Sonra kalem kuruyor, defterler dürülüyor. Hadis devam ediyor. Allah Azze ve Celle Alak suresinde İkra Bismi Rabbikellezi İkra Bismi Rabbikellezi Kalaq Kalaqal insana min ala İkra ve rabbukal ekrem Ellezi alleme bil kalem Ellezi alleme bil kalem Kalemle insana Yazmayı öğretmiştir. Yazmak Çok önemli bir şey.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 Evet, rivayetlerde sahih olarak gelen rivayetlerde derilerin üzerine yapraklara bazı yerlere yazılmıştır. Merhaba. Ama Kur'an'ın kitap haline getirilmesi öncelikle sadırlardandır, yani göğüslerden. Hakeza hadisler de böyle. Allah Azze ve Celle belhu wa ayatun bayinatun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 Elif, lam, ra, ma'lum, huruf mukatta dediğimiz ahli sünneti ve cemaatin itibar edilen görüşüne göre manası olmayan daha doğrusu manası düzeltiyorum, manası müteşabih olan Allah Azze ve Celle tarafından bulunan yani onun katında saklı olan e, konumundadır. Tilki ayatü'l kitabı ve Kuran'ım mubin İşte bunlar Kitabın ve Mubin, apaça Kur'anın ayetleridir. Ru ve maye ve dülledine keferu Kafirler isterler ki, keşke Müslüman olmuş olsalar. Verhum ya hatta yulhihumul emel. Onları bırak, yasınlar, faydalansınlar ve zaman onları oyarasın. Fesifeyale <gülüyor> muun bileceklerdir. Yani ileride göreceklerdir. Yaptıkları şeyleri. Ve ma ehlekna min kariyetin illa ve leha ma'lum. Hiçbir ümmet yoktur ki helak ettiğimiz hiçbir kariye, hiçbir şehir yoktur ki mutlaka onların, o halkın bilinen bir kitap olmaz. Mutlaka onlara bir kitap verilmiştir. Ma tesbikun min ümmetin eceleha ve ma yestaghirun. Bir ümmet, bir topluluk vaktini ecelini ecelinin önüne geçemez onu geriye de bırakamaz ve kalu ya yühellediğiniz üzerine zülalehi zikre zülalehi zikri inneke le mecnun ve dediler ki kafirler, ey kendisine zikrin indirildiği kimse muhakkak ki sen delisin lev ma tatiina bil bize bir bize melekleri getirsen ya İn kuntâ inkunt hmm! eğer sadıklardan isen. Me'ne nüzilü'l <gülüyor> hak ve mâ Melekleri biz ancak hak ile indiririz. Ve bizler mühlet verici ve onlar e, onlara mühlet verici de olunmadı. Onlara mühlet de verilmedi. Zaman da tanınmadı. İnne nahnu nezzenned zikre ve innâ lehu lâhafizûn.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 ee, kalmayacağını, kalmaması için dinini ortaya koyduğunu, kitap gönderdiğini, rasul gönderdiğini açık belirtiyor. İşte bu açıklamalardan sonra, yani dini hususundaki hem kitap yönüyle hem de rasul yönüyle beyan edilen şeylerden sonra ancak o ümmetleri, o toplulukları helak etmiştir. Ve makun namu Hatta ne bağsa Resul'a. İsra suresinde Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Biz hiçbir topluluğu azap edici değiliz. Ve mâ künnâ hatta ne bağsa Resul'a. Peygamber gönderinceye kadar bir azap edici değiliz diyor. Hiç e çıkayımsa için yani. Muhakkak Resul gelmiştir. Ondan sonra Resul'a isyan eden kimselere azap gelmiştir.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 İnsanların kendine, kendilerine indirilen şeyi beyan edesin diyor. Ve la Allahu mi ki düşünürler. Burada müellif Şeyh Hammuş, ve inzilna ileye sünnete, yani sana sünneti indirdik diyor. Ve hiyatsiye ve bu da siyaret. Niçin insanlara Kur'anı beyan edesin diyor? Evet Kur'an yani zikirle kastedilen zahiren Kur'andır ayet-i kerimede. Ama onun gerisinde ise hem Kur'an hem de sahih sünneti. Allah Azze ve Celle, az önce ifade ettiğim gibi bu dini kitabıyla sahih sünnetiyle koruma altına almıştır.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 terli ayakkabıyı tamir eden kimse dedi. Şimdi bu hadisteki mana ne? Bu hadis sahibi bir hadis. Mana Allah azze ve celle bu Kur'an'ı, bu dini böyle sağlam kimselerle koruyacaktır, muhafaza edecektir. Allah azze ve Celle'nin ikram ettiği, takdir ettiği, şerefli ve üstün kıldığı kimselerle koruyacak. Mana bu. Evet. Başta Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali radıyallahu anhum, radiyallahu anhum ve erdâhüm. Allah azze ve celle onlardan razı olsun ve onları hoşnut etsin. Onların hepsi vasıtasıyla bu dün korundu. Özellikle Ali radıyallahu an. bu hadiste dikkat çekilen. Ve allâhu âlem. Bunun özellikle zikredilmesinin sebeplerinden biri de, Ali radıyallahu an döneminde biliyorsunuz birçok fitneler oldu. Cemal hadisesi, Sıffin Savaşı ve benzeri şeyler. Böyle bir fitne dön döneminde Ali radıyallahu an ile Allah azze ve celle bu dinini korudu. Ve onun gibi daha nice kimselerle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 Mirasının yani siyasetinin, sünnetinin koruyacağına, korunacağına işaret vardır diyorlar. Çünkü neden? <gülüyor> o ma yenteq anil hawa inhuu illa wahyinduha. O havasından konuşmaz. Onun konuşması ancak vahiyledir. Evet. Yine Allah ve Muhammed bin İbrahim el vezirde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 Hakimin rivayet ettiği sahih bir hadiste de, Ebu Hureyre'den hepinizin bildiği bir hadis. Ama çok farklı yerlere yorumlanıyor. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle her yüz, yüz yılın başında bu ümmet için dinini dinini yenileyecek bir müceddit gönderir. Müceddit yenileyici demek. Yani yeniden bir din ortaya çıkartan veya hatta dinin eksik kalan yerlerini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 Ebu Hüreyre'den yine rivayet edilen bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam e, bu hadiste i̇bn Adi Kamil'de rivayet etmiş sahih bir hadis. Bu ilmi diyor arkadan gelen adalet sahibi kimseler adil kimseler, udül kimseler korurlar. Onlar taşkın kimselerin sapkın kimselerin tahriflerinden dini korur muhafaza ederler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 kimseler, gazetelerde, mecmualarda, yazı yazan kimseler, istisnalar hariç, gerçekten alim, ilmiyle amil olan kimseler hariç, nice insanlar, cahilce teviller yapıyorlar. <gülüyor> Yahut da heva ve heveslerine, tabi olarak, iptal edici ve tahrif edici olarak, teviller yapıyorlar. Ama elhamdülillah ki,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 Çünkü Ali İsratî bunu bize beyan ediyor, bunu bize haber veriyor. O ise esatıkun mesut, doğru, söz, doğru sözlülüğü, doğru sözlülüğü tasdik oduna, onundan kimse Onun sözü mahfuzdur, korunmuştur. Allah Azze ve Celle koruyor onun sözünü. Evet, hani yazma dedik ya, kardeşim yaz, yazma işi.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 Sübhanallah. Allah, de net defteri göremiyorum. Evet. Hepimiz hazır işte böyle. Allah Azze ve Celle yardım etsin. Amin. Yine de ben size yazılmış şeyler vereceğim inşallah. Oradan bakarsınız. Allah nasip etsin. İşte bu yazma işi kardeşlerim iki merhalede gerçekleşiyor. Hani insanlar itiraz ediyorlar ya ya eskiden yazımı vardı hadisler yazıldı mı?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 Korkusundan dolayı bu yasaklanıyor, kerek veriyor. Bu hususta Ebu Ebu Sa'id'in Müslüm'de rivayet edilen hadisinde aleyhisselatu vesselam benden hiçbir şey yazmayın Kur'an'dan başka. Kim benden bir şey yazarsa Kur'an'dan başka yazmış ise onu silsin diyor. Hemen bunu delil getirirler. Birçok insan birçok hadisi yazmıştır diye bu sözü delil getirirler. Evet bu sahi bir hadis.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 bir hadis, Ebu Hureyre hadisi diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi'nin ashabı arasında diyor benden daha fazla hadis bile yok sadece Abdullah ibn Amr diyor, o da neden? Çünkü diyor o yazardı ben yazmazdım diyor Anın size delil Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde daha Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Abdullah ibn Amr ne yapıyor?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 bana böyle böyle söylediler diye. Aleyhissalatü vesselam parmağıyla ağzına işaret etti. Yaz nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki buradan, bu ağızdan diyor vahyden başka bir şey çıkmaz. Hak'tan başka bir şey çıkmaz diyor. Subhanallah. İn hi ve illa vahyü yuha. Onun konuşması ancak vahy edilmiş bir vahiy. Ve ma yentuka anil heva. Hevasından konuşmaz diyor. Din hususunda hevasından asla konuşmaz. Evet bu iki merhalede kardeşlerim. Birincisi Kur'an'a karışma korkusu, korkusuyla ilk dönemlerde yasaklanıyor. Sonra sonra bu korku ortadan kalkınca daha sahabi dönemindeyken, daha aleyhissalatü vesselam hayattayken ne yapılıyor? Serbest bırakılıyor. Yani yazmaya izin veriliyor. Dolayısıyla sahabeler Kardeşlerim Kendi dönemlerinde Bir takım e, sayfalar Kitaplar e, Sayılacak sayfalar tedvin ettiler Bir araya getirdiler ve yazdılar Mesela Es sahifetü salika Bu Abdullah İbni Amr Radıyallahu anhumanın Yazdığı sayfalar Evet Sonra da e, bu kitap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 Hadle kastımız, mesela hırsızlığın haddi, ondan sonra had cezası, e, zina'nın üç sahip gibi diyetlerle ilgili konuların yazını olduğu sayfalar. Dördüncüsü hani Hz. Muhammed'in meliklere ve emirlere mesela her gala yazdığı, ondan sonra e, kisraya yazdığı. Şeye yazdı, Bizanslılara yazdı yazgılar. Bunların hepsi o dönemde yazgının olduğunu apaçık bir şekilde ispat ediyor. Demek ki o dönemde yazgı var. Ama ne derece sınırlı tabii ki. Ali serratü döneminde bu şekilde. Ali serratü vesselam'ın vefatından sonra sahabe dönemine gelince yine iki merhalede birincisi kereh görülüyor yine Ömer radıyallahu anh'ın kereh görmesi hoş görmemesi gibi İbn-i rivayet edilen bir hadiste diyor ki Kuvruzatı İbni Ka'b Ömer diyor bizi diyor Ömer İbn-i Khattab radıyallahu anh Kufe'ye gönderdi ve biz e, <gülüyor> ve bizimle beraber bir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 Kur'anı iyi bilen bir toplumaya gittikleri için <gülüyor> Kur'anla hadisin az önce ifade ettiğim gibi e, ashabdan, Ali's-sırat ve sülahının ashabından, arkadaşlarından söylenecek bir sözün belki de Kur'anla eşdir veya da Kur'an'a karışma söz konusu olduğundan veya başka sebeplerden dolayı Ömer radıyallahu anh bunu kelimiyor o dönemde. İkinci merhaleye gelince, kitabetin yazının meşru olması. Buna Hasan ibn Ali, radıyallahu anhın ifadesi, Ali vesselamın torunu, sevgilisi, onun ifadesi delat ediyor. Diyor ki, Hasan, radıyallahu anhuma, ilmi öğrenin. Muhakkak ki sizler bugünkü topluluğun küçüklerisiniz, yarın büyükleri olacaksınız.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 Savaşları Onun yaşantısı yazıldı Kaydedildi Nihayet Raşit halifelerden sayılan Ömer Ömer İbni Abdülaziz Ömer İbni Abdülaziz Ömer radıyallahu anh'ın torunlarından sayılıyor Onun dönemine gelince Raşid halifeler dört tanedir Abu Bakır Ömer Osman ve Ali Radıyallahu anh'ın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 Şehirlerin tamamına, tamamındaki bu çalışanlara ve alimlere ee, şey yapıyor, haber gönderiyor. Hadislerin tedvini için, yazılması için. Buhari bunu şöyle rivayet ediyor. Ömer İbn Abdülhaziz aziz, Ebu Bekir Bin Hazma yazı yazdı. Dedi ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden olan şeyleri yaz. Muhakkak ki ben ilmin silinmesinden ve alimlerin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 cami adlı kitaplarda ve müsanniflerde bir araya geliyor kardeşlerim. Mesela Ma'mer'in camisi, e, Sevr'in camisi, İbni Uyeyne'nin camisi, Abdurrazzak'ın musannifi, ondan sonra Ebu Bekir bin Ebi Şeybe'nin musannifi, e, musannifi, bu Buhari ve Müslüm'ün hocalarındandır. Ve Hammad bin Seleme'nin musannifi şeklinde Musan nefi. bu da yine Buhari'nin hocalarından bu şekilde tertip ediliyor. İmam Malik rahmetullah de muvattayı telif ediyor. Daha sonra baplar halinde kitaplar e, <gülüyor> telif ediliyor. Mesela İmam Malik'in az önce İmam Malik bin Enes'in telif ettiği muvatta İbn İshak'ın bablar hususunda telif ettiği, bablara göre telif ettiği kitap. İbn Ebî Zîb'in, İbn Ebî Arûbe'nin namerin telif ettiği kitaplar. Bablara göre dizayn ediliyor. Sonra <gülüyor> bazı kimseler de alimlerden bazıları da ravilere göre hadis kitaplarını tedvin ediyorlar. Mesela Müsnedü Tayalisi, Tayalisi'nin Müsnedi gibi. Bunlar ravilerin isimlerine göredir. Ravilerin rivayet ettiği hadisler esas alınır. Bir ravi adı altında mesela Ebû Hüreyre, Ömer radıyallah'ın hadisleri zikredilir. Müsnedi Esed bin Musa, onun müsnedi ve bildiğimiz meşhur İmam Ahmed'in Müsnedi gibi. Bundan sonra bir dönem geliyor. Sonraki alimler artık sahi, sadece sahih hadisler alıyorlar. Kim gibi? Buhari ve Müslüm gibi. Ümmetin imamı Buhari ve Müslüm. Sonra da o ikisinin yolu üzere yürüyen sünnen sahipleri. Ebu Davud, Nese'yi, İbn-i Mace, Tirmizi gibi imamlar bunların yolları üzere yürüyorlar. Tabi o Buhari ve Müslüm'ün dışındaki bu hadis kitaplarında zayıf ve mevzu hadisler vardır. Ama genel olarak bu iki imamın menheci üzere yürüyorlar. Evet. İmam Bukhari kardeşlerim, Hicri 194 yılında doğuyor, 256 yılında vefat ediyor. İsmi Muhammed İbni İsmail, İbni İbrahim İbni Mugürah. Evet.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 Yaklaşık 10 bin tane hadisi dinliyor ve ezberliyor. Öyle bir özelliği var ki ifadeye baktığı zaman, şöyle yazıya baktığı zaman onu bir anda ezberliyor. Okuduğunda ezberliyor. Yani. Allahu Teala öyle bir özellik vermiş yani İmam Bukhari. Yani böyle insanlarla korunuyor. Buna rağmen bununla kalmıyor. Yani hafızasına güvenmiyor. Ne yapıyor? Şama.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 Allah Azze ve Celle onu bu ümmete adeta. Ve birçok biliyorsunuz hadis imamı yetiştiriyor. Kendisinden sonra da başta Müslüm, İmam Müslüm İmam Bukhari'nin yolu üzere gidiyor. Onun şeyleri menheci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 onun hıfzını, onun meşhurluğunu adeta kontrol etmek, denemek, imtihan etmek istiyorlar. Şeye çağırıyorlar, çağırıyorlar Nisabür tarafına. Allah'a emanetlerdiğim kadar ne öyle olsa gerek. Orada yaklaşık yüz tane hadis, yüz tane hadisi alimler ravilerini, senet, işte senedini, metinlerini birbirlerine karıştırıp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 Yüz tane hadisi tek tek tek karıştırılan şeyleri birbirlerinden ayırt ederek doğrusunu söylüyor onlara. Ve hayrete düşürüyorlar. Allahu Teala'nın bir ikramı bu. İmam-ı Müslüm'e gelince İmam-ı Müslüm de Hicri 206'da doğuyor, 261'de de vefat ediyor. Evet.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 Menhecü üzere yürümüştüm. Muhammed bin Beşer diyor ki dünyada hafızlar dört tanedir diyor. Abu Zura Rey adlı yerde Müslüm Nisa Abdullah E Dari Semerkant da Muhammed bin İsmail ise Bukharidir. Bukhar Dört tane hafız kimseyi sayıyor.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 Firmizi aslında İmam Buhari'nin talebesidir. Şu tevazıya bakın. Ben senden çok şey istifade ettim diyor İmam Buhari. Evet. İmam Nese de 215 ile Hicri 215 ile 300'lü 3 yılları arasında yaşıyor. Nese adlı bir beldede doğuyor. Bu da Horasan'a nispet edilir.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 e, talebelerinden sayılıyor. İbn-i Mace, bunlar kardeşlerim Kütüb-i Sitte, yani altı kitabın müellifleri. Buhari, Müslüm, Ebu Davud, Tirmizi, Nese'yi, İbn-i Mace. kütüb Sitte diye bilinen hadis kitapları. Bunlar çok önemli. Buhari ve Müslüm, ikisinin, e, hepsinin başı. Bunlarda e, zayıf hadis yok.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 korunması, muhafaza edilmesi okunması gerekiyor kardeşler. İmam İbn Mace, Hicri 209 ve 273 yıllar arasında yaşıyor. Evet, kısa geçiyorum. En son, İmam Ahmet bin Hanbel, Hicri 164 ve 241. İmam Ahmet bin Hanbel, Buhari ve Müslim'in de aynı zamanda hocasıdır. Hepsi, bu, bu, bu, İmam Ahmet hepsinden önce, ancak müsned olarak rivayet ettiği ee, hadis kitabında 30 bin civarında hadis var içerisinde sahih zayıfi zayıfı var ee, alimler arasında kütüb-i sitte'nin içerisinde alınmamıştı, Tısal'ın içerisinde var bildiği kadar Evet. İmam Ahmet de çok büyük imamlardan bir tanesi. Biliyorsunuz e, Hanbeli mezhebinin imamı aynı zamanda.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 bir de siret hususunda özellikle e, kitap yazanlar var. Mesela e, siret, aleyhissalâtu vesselâm'ın sireti yaşantısıyla ilgili e, sahabelerin ileri gelenleri, siret hususunda bahis yapanlar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr, ebn As, Berra bin Azip gibi büyük şahsiyetler. Bunlar siret hususunda e, konuşanlar. Tabi'in döneminden ise Eban bin Osman ibn Affan,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 Bir de İbni Hişam'ın siyreti vardır. Bu İbni Hişam'ın siyreti, İbni İshak'ın siyretinin tehzip edilmişidir, düzeltilmişidir. Türkçesi var biliyorsunuz İbni Hişam'ın siyreti diye. Ee, bu tehzipten sonra, düzeltilmekten, düzeltildikten sonra alimler arasında iyi görülen bir kitap. Ancak bununla beraber içerisinde birçok şey var. Ee, Mustafa hocamız o kitabı pek tavsiye etmiyor. Onu da e, söylemiş olalım.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 Onun için e, o kitapta aynı şekilde tamamıyla şey değil. E, sahih değil. Bu kitap şimdi konuyu bitiriyorum. E, diyor ki müellif Allah ondan razı olsun e, mümkün mertebe diyor. Kur'an'a, sahih hadislere, hasen e, rivayetlere ve bu ölçüde giden haberlere göre e, tertip edilmiştir diyor. Buna dikkat edeceğiz diyor. E, dolayısıyla inşallah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 Sallallahu ala ve ala ve